Bazen yapılan hatalarda karşımızdaki kişiden özür diliyoruz ama karşımızdaki insan hakkını helal etmemekte ısrar ediyor. Bu durumda ahirette hesaplaşma durumu söz konusu oluyor. Yani şayet böyle bir durum gerçekleşirse hakkını helal etmeyen bir kişiye karşı bizim tavrımız ne olmalı ya da ahirette bu durum nasıl bir çözüme kavuşturulacak izleyicimiz onu merak etmiş. Tabi bu kimse... Hak helalliği istemekle sorumluluğunu yerine getirmiştir. Yani bana hakkını helal et demekle <gülüyor> sorumluluğunu yerine getirmiştir. Hı hı. Ha Hakkını helal et demek eğer manevi bir şeyse böyledir. Ama, ama maddi bir şeyse diyelim ki ona karşı bir borcu vardır ya veyahut da ona bir zarar vermiştir. Bu zararını telafi etmeden bana hakkını helal et demesi doğru bir davranış değildir. Evet. İster maddi olsun ister manevi olsun bir kimse hak helalliği istemelidir. Manevi bir hak helalliği ise bana hakkını helal et demesi sorumluluğu üzerinden düşürmek için kafi midir? Eğer karşı taraf derse ki bu tabii ki böyle yapmakla insani görevini yapmış olur. Evet. Karşı tarafta ben hakkımı helal etmiyorum bunu ahirete bıraktım derse o zaman esasında bir nezaketsizlik yapmış olur. Fakat ahirete taalluk ettiği için ahirette bunlar hesaplaşırlar yani evet. e, he, hakkını helal etmiyorsa bu dünyada sorumluluktan kurtaramaz ahirette sorumluluktan kurtaramaz illaki bir hesaplaşmanın olması o zaman da gerekir.